Alhamdulillah, Rabbi al-aman, ve alaqbetül müteqin. Ve salat ve selam Allah'a, sünnetimiz ve nabiimiz ve şefiğimiz Muhammed, ve Allah'ın kulları. Amin. Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ya'muru bil-adl ve-ıhsan ve-ıtaiz al-urba ve-yenha an-ılfşa ve-ıunkar ve-ıbay. Yagzukum la-akum tazkarul. Ve belli ana Rasulunun Nabiül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 Mülkün sahibi Cenab-ı Khalik-ı Zülcelal olduğuna göre dinin sahibi de o, insanlığın halik ve sahibi de o. Binaen ala zalik, dinine o sahip çıkacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu vaat ediyor açıkça. as billah. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehâfidûn. buyuruyor. O zikri hakimi, o Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz onu baki kılacak ve koruyacak olan da biziz buyuruyor Kaleküsül Celalimiz. Muhtemelen mimliler, İslam baki kalacaktır dedik. Niçin?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 West West'e girdi, gariba Fethullah Din garip olarak başlamıştır, kuvvet bulacak, yüz sonra garip olarak dönecek. Hadi şerifini şerh edenler bu garip olarak başlayıp da bu gariplikten sonra kuvvet buluşunu ikinci gariplikten sonra da bir kuvvetli asrı saadete benzeyen bir gün daha gelecek manasını vermişler Muhteremimiler.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 Baka istiyor musunuz? Saadet istiyor musunuz? Selamet istiyor musunuz? Dünyanız cennete dönsün istiyor musunuz? Ebedi saadetin nuru bugünden size esintiler versin istiyor musunuz? Kapı caminin muhterem cemaatı şaşırmayasın, aldatılmayasın. Gerçek manada adil insan, İslam ve Kur'an'la amil ve kamil insandır.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 zalimlere, nefse ve şeytana aldırma diye dua ediyoruz. Muhterem müminler bugün biraz adaletten bahsedeceğiz dedik ya, İslam'ın dayandığı ikinci mühim mesnet ve kaide, temel. Dersimizin ser lafasını tezgin eden, ayeti kerimede halikimiz böyle buyuruyorlar Esna'yı Zübillah. İnne <gülüyor> Allahe ye'muru bil adri vel ihsani ve i'ta izil Muhakkak ve mutlak Allah Teala ve tekaddes Hazretleri Adaletle emreder Adaletle Emreder Adaletle emreder Aksi olan zulmü Şiddetle Menneder ve nehyeder Ve hatta muhterem Müslümanlar Berveç-i peşin söyleyeyim Ey kullarım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 Seçkin Müslümanı katletmiş muhterem Müslümanlar. 120 bin. En son katlettiği de Sayidübnü Cübeyr kibarı tabiinden müfessir, muhaddis, alim, veli, büyük insan, büyük mürşit Sayidübnü Cübeir muhterem mülâr. Gerçi ders kalıyor ama bunlar anlatılmalı muhterem Müslümanlar. Ya misal olarak anlatılmalı.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 Gece bastırdı. Bir orman kenarında bir dir, bir manastır vardı diyor. Askerler burada geceleyelim. Sabahleyin yolumuza devam ederiz dediler diyor. Saidü'l-Cübeyr ben küfür manastırına girmem dedi diyor. Kapının önünde bir çeşme şarıl şarıl akıyor. Orman kenarı dedim ya. Secadesini seriyor oraya. Rabbisine mütevekkih, Allah'ına mütevekkil olduğu halde ibadete başlıyor. Namaz kılıyor, Kur'an okuyor, zikrediyor, dua ediyor. Ve hak ve hak eder. Gece yarısına doğru bütün el çekildikten sonra mahlukattan birçokları aslanlar, kaplanlar, ejderler ve emsal mahlukat ormanın içerisinden bağırarak, çağırarak geliyorlar. Çeşmede su içecekler tabii. Said İbni Cübeyri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 35 surede Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim kelamı ilahi. Sure-i ashabı Ashab-ı Kehf'in menkıbesini anlatıyor. Hz. Musa ile Hz. menkıbesini anlatıyor. Sure-i Kehf'te Zülkarneyn'in menkıbesini anlatıyor. Suretün Nemil'de karıncanın menkıbesini anlatıyor.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 ''Rabbim mahşerde bizi onlarla haşret.'' diye dua ediyoruz. Götürüyorlar. Kısayı uzun tutmayın muhterem Sümanlar. Hacacı zalimle karşı karşıya. Adın ne diyor? Said i̇bn Cübeyr. Hakaret olsun diye bel İbn-i Züneyr diyor Hacar. Cenabı ı Said i̇bn Cübeyr Hazretleri ''Adımı annem babam senden daha iyi bilir.'' diyor. Muhavere uzun olarak geçiyor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 Muhterem Müslümanlar, Hacı Zalim Said İbni Cübeyr'e katlederim seni, diyor. Eğer ölümüm elindeyse katledersin, yoksa bir şey yapamazsın, diyor. İdam yerine götürün bunu, diyor. Götürüyorlar Muhterem Müslümanlar. Kıbleye karşı dönmüş Said İbni Cübeyr Hazretleri. Yüzünü kıbleden çevirin, diyor.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 Yere vazifeler yatırınca cellat başında selliseyf etmiş böyle duruyor tabi. Said Mücübey Hazretleri tevessüm ediyor, gülüyor. O güne kadar güldüğünü görmemişler pek, hayret ediyorlar. Hacacı Zalim'e Said güldü diyorlar. Yanına kadar geliyor, merakla soruyor niye güldüm diye. İki şeye teaccüp ettim de ona güldüm diyor. Biri Büyük Celal ve kudretiyle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 her gece Müslümanlar tam geçiyor uyuyacak yatağında Said ibn Jubeyr aslan yeleleri gibi böyle kapıyı şar diye açıyor. Büyük bir korkuyla uyanıyor. Mali ve Said ibn Jubeyr. O korku içinde böyle söylüyor. Mali ve Said ibn Jubeyr. Ne ettim de ben bu Allah dostunu Said i̇bn katlettim diye feryatla uyanıyor, 24 saat bir daha uyuyamıyor, uyuyamıyor, uyuyamıyor, öyle gitti muhteremler. Onun için kendinizi alıştırın. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ لُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu zaferler, galibiyetler, mağlubiyetler el değiştirecektir buyuran Kur'an'dır, Allahu Zülcelal'dir. Muhterem müminler, bu kader değişecek ben inanıyorum ve mesrurum bugün çok dertliyim sanki sırtımda dağ taşıyorcasına dertliyim ama ümitliyim yüce Rabbim bu takdiri değiştirecek inşallah bir gün bütün kardeşlerimle cemaatimle beraber bir oh diyeceğiz muhterem müminler evet. inna <Sessizlik> allaha yamuru bil adl allahu zülcelal adaleti emreder kur'an'da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 bir hüküm ve kararın adil olması için şartı ne diye bazen sohbetlerde soruyorum. Gençlere zeka yoklaması diyorum. Hadi mi bakayım? Sohbette. Bir hüküm ve kararın adil olması için ilk ve son ve en ciddi şartı nedir? Söyleyin bakayım. Allah'ın buyruğuna uyacak muhtelam Ya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 hangi çizgide bekliyoruz takdiri size bırakıyorum yalnız Cenab-ı Hak böyle buyuruyor ve izâ tüm beyden nasi en tahkumû bil adil nas arasında bir hüküm ve karar verirken adaletle hüküm ve karar veriniz diğer ayeti kerimede ve izâ kultum fâdilû ve levkâne zâ bir sözü söylerken bir şehadeti ederken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 sıddık Ekber'den menkıbe anlatsam yine Hz. Muhammed'in vasfı. Ben size Hz. Ömer'den menkıbe anlatacağım Hz. Muhammed'in adaleti. Ben size Hz. Osman'ın edebinden bahsetsem fahri kainatın edep ve ahlakı ve hâkada ve hâkada. Muhterem Müslümanlar ya Rabbi mahşerde bizi o büyük mürşidin sancağı altında haşreyle diye dua ediyoruz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 Böyle buradaki gibi sille taşından, şu taştan, bu taştan olmayacak muhterem Müslümanlar. Şeffaf olacak, şeffaf. Yani geriden baktığımız zaman, tahtının üzerinde Allah'ın Muhammedini göreceğiz inşallah. Ama yakınlık, yine yakınlıktır. Mis kokusu burnumuzdan, Muhammedi nuru kalbimizden eksik olmasın diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, Hırsızlık yapan o Fatıma diye kadın için anlatıyordum, tamamlayıvereyim. Cenab-ı Üsame'ye, Resulullah seni çok sever, bu kadın asil icade bir kadındır. Resulullah bir ricada bulunun, bir defalık affetsin diyorlar, muhterem Cenab-ı Üsame radıyallahu anh geliyor ya Rasulullah. Böyle deniliyor. Ben de şefaatte bulunuyorum. Eğer lütfederseniz Medine Asilzadelerinden sülalesi içinde yüz karası olacak bu bağışlamaz mısınız ya Resulallah? <gülüyor> ya Üsame, Üsame Tübn-i Zeyd, <gülüyor> ya Üsame, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki hırsızlığı yapan Fatıma bintü filan değil Fatıma binti Muhammed olsa elini yine keserim buyurdular. Allah Allah. Müslümanlar, adalet denince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yevmin min sultanin min sultanin adilin hayrun min ibadeti 60 sene."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 adalete verdiği önem ya adil bir sultanın bir günlük adaletinin feyiz ve bereketi bir abidin 60 senelik ibadetinden aftaldır geceleri kaim gündüzleri oruçlu olsa dahi aftaldır ve hayırlıdır buyuruyorlar bir amirin adil bir emirin adalet tatbikatı muhterem birbirler Hz. Ömer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 Ölürken de ayrılmayacağız. Onların hayaliyle öleceğiz. Böyle azmimiz var muhterem müminler. Hacı Beysade Üstad'ımın dediği gibi fahri kainatın manevi kolları üzerinde Allah dostlarının nur cemallerini seyrede seyrede tevhidler ve zikirler ve şahadetlerle Mevlamız'a kavuşmak istiyoruz. Hazreti Ömer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 ''Ey Ümmet-i Muhammed'' diyor. ''Ey Nas'' diyor. Cemaat içerisinden zayıf bünce bir arabi kalkıyor. ''Seni dinlemiyoruz ya emir Al müminin'' diyor. Hazreti Ömer'e böyle diyor. Cemaatın içinde, ashab-ı ortasında, devrin halifesine, emir müminin Hazreti Ömer'e, ''Seni dinlemiyoruz konuşma ya Ömer'' diyor. Üstadımız kamçısının şakırtısıyla Roma'daki papazların uykusunu kaçıran Ömer derdi muhterem efendiler. İnne şeyatinel cin ve'l insi katferru İnsanların ve cinlerin şeytanları sen girdiğin bir sokakta yol değiştirirler. Başka sokaktan ve yoldan geçerler ya Ömer. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez derlerdi Peygamber Efendimiz. Ve innallaha Allah-u Teala cealel hakka ala lisan-i Ömer yedirubahu haythükan Allah hak sözünü Ömer'in dilinde kılmıştı. Ömer nerede söylerse hak onunla beraberdir diyor. Muhterem Müslümanlar Hz. Ömer'de hiç kasap yok. Konuşma ya Ömer seni dinlemeyeceğiz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 Ahad-i biri Hazreti Ali, Hazreti Muaz, Hazreti Ebu Bey de Falan değil Ahad-i biri Sahabenin tanınmayanlardan biri Kalkıyor ayağa Ya Ömer Eğer sen eğrilirsen Kur'an'ın elmas kılıncıyla Seni doğrulturuz diyor <gülüyor> Hazreti Ömer Elini arşa kaldırıyor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 Şama tam girileceği yerde yağmurlar yağmış bir dereden bir sudan geçilecek Cenabı Ömer, naleynini çıkarıyor ikisinin kaytanlı birbirine bağlıyor omuzunu atıyor Elek eteklerinde böyle topluyor biraz diz kapağına yakın yere kadar sudan geçerken deve kölesi arkada devenin üzerinde geliyor. O günlerde Şam asker kumandanı Şam Valisi, Cenab-ı Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah, muhterem Müslümanlar. Halid Velid'den vazifeyi devralmıştı ya, Hazreti Ömer'in makamı hilafete gelişiyle. Ebu Ubeyde eminu hadihil ümme hadisinin masradaki masarı Cenab-ı Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir diyor fahri kainat. Ebu Ubeyde kanalın, derenin karşısında yanında bütün resmi erkan, askeri erkan var. Taip tabii sahabeden de kimseler var. Bütün Şam ahalisi Hazreti Ömer'in İslam ordusunun ashabı Kiram'ın istikbaline çıkmışlar. Cenab-ı Ömer ayak kabuları omuzunda eteklerini biraz toplamış yanlıya sulan geçiyor, karşıya geçiyor. Cenab-ı Ebubede diyor ki ya Emir Al-Mümin'in ha ne olurdu diyor bu seferlik sen devede olsaydın da köle yerde yürüseydi Şam'a girerken nasa karşı biraz manzara tuhaf göründü.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 Benim sözüm mü bu? Yok. En güzelini Ömerüb-ül söylüyor. En güzelini Kahire velilerinden 15 sene Mekke'de mücavir kalan, çölde, sahrada yırtıcı mahlukat ile 15 sene geçiren Ömerüb-ül Fariz. Elinizde divanı ve külliyatı var Ömerüb-ül Fariz'in muhterem Sümalar. Orada Şah Beyti bu ve ala tefennuni vasıfihi bi husnihi ve ala tefennuni vasıfihi bi husnihi yefnez zamanu ve fihi malem yusufu Yefne zamanu Arapça bilenler yefnez zamanu ve fihi malem yusufu kalemleri kılınçları kıran şair ve edipler kalemleri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 Her şey bizim gibi küçüklere kaldı. Evet. Vallahi ve billahi ve tallahi diyor. Her şey. Minel bab ilel mihrab. Yunus Emre hep gittiler kalmadılar. Gülme gülme ağla gönül diyor. Ezberinde yet. Yetmiş deve yükü İbn-i Cerirler, muhterem ezberinde 70 deve yükü eser ve ilim olan İbn-i Cerirler, şu kadar batman mürekkep kullan diyor Şarani, mineli kübrasında. Seleften bir zatın 500 cilt müsnedi hadisi, 1500 cilt müsnedi hadisi vardı diyor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 nefes ve adımlarına varıncaya kadar soracaktır diyor Farika İnat. Şuna inanacak olsak muhterem Müslümanlar ne güney doğuda hadiseler kalır muhterem müminler ne İstanbul'da bilmem nereye bomba konur ne falan yerde aşkıya köy yakar kanlar içerisinde aileler ve çocukları katleder ne şöyle ne böyle yani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 Muhterem Müslümanlar acaba o beş şey neymiş? İsterseniz hiç izaha geçmeden hadis-i şerife kısaca kısaca mana vereyim bakınız. مَا ظَهَرَةِ الْفَاهِشَةُ ف۪ي قَوْمٍ قَطْتُ يَعْمَلُ بِهَا ف۪يهِمْ ev اَوْ fiha ف۪يهَا بِهَا alaniye Kı şöyle bir şart zuhur eder ki fuhşiyat sizin içerinizde alır yürür. Muhterem Müslümanlar. Yani zina sizin içerisinde alır yürür. Bir kavmi içerisinde alır yürür. Yümer bir hafihim alaniye açıktan zina edilecek hale gelir insanlar. Açıktan zina edecek hale gelirler. İlla zahra ta fihim ta'un evl evcülle ti lem teküm fi Eğer zina böyle açıkça dağılır ve yayılırsa onların içerisinde veba hastalığı.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 Şöyle bir o oh, elhamdülillah dünyamız cennet gibi yahu Allah'tan gayriye muhtaç değiliz ama bir yiyeceğimize yaramıyoruz. yüz kazanacağımıza 50 kazanıyoruz. Bu hakikate vakıdeler. Mevlasına şükreden, Allah'ını zikreden, ayetini fikreden, Hazreti Kur'an'ın yolunda yürüyüp Cenabı Muhammed Mustafa'nın izini takip eden mesut bir cemiyet. Yüce Rabbim senden lütfet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 kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye hakkı hak bülüp hakkı batılı batıl bülüp batıldan işinab eyleyen cümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye şeriatı garrayı ahmediyeyi muhammediye mustafaviye temessüp itibarlarımızı yevmen fe yevma ile cümlemize ve bütün din kardeşlerimize ehli imana cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikramıyla subhan rabbike rabbil ma ve ve rabbil alamin